Buongiorno Bu Ankara, Pepper <gülüyor> Jam zulme pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito tutti. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. 103.01 radyo tülesiniz. Pepper sunduğu modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın. Bugün canlı yayında bir ilk gerçekleştiriyoruz ve size Ankara'nın en soğuk yerinden sesleniyoruz. <gülüyor> günaydın diyoruz bir günaydın kez daha. Bir kez. Burada <gülüyor> ilk kez yayın yapılıyor bu koşullar altında. Günaydın. Ee, bu kadar jeografik olarak kuzey mi burası abi? Hayır sonra değil de... değil kuzey mi? Rüzgarlarını belinden alıyorsun burada esprisi o. Yani şey olarak değil de e, mekan olarak kuzey, kuzey, kuzey değil de ama içeriye girince kuzey gibi hissediyorsun değil mi? Tabii yani, tabii. Şimdi kuzey rüzgarlarını normalde almıyor stüdyo. E, buna çare olarak yukarıdaki tertibatı e, ne olarak isimlendiriliyor tam olarak bilmiyorum. Şuradaki delikler var ya. Onlar, bir, iki, onlar üç, havalandırma faiz. Ha. Emiş, şey Emiş ve veriş, üfleyiş, üfleyiş. veriş olarak ha. şey yapılır. Orada üfleyişi en soğuğa getirdiğin zaman o kuzey rüzgarları otomatikman e, stüdyoda esiyor. esiyor. Ve zaten dikkat ettiysen onlar da hep bizim belimize yönlendirilmiş Vallahi şekilde. Valla çok güzel. Stüdyomuz hakikaten şahane ya. Yani burada mevsimini aslında tam tutturabilirsek saatini falan. Ee, kuzey sadece kuzey rüzgarları değil kuzey ışıklarını görme şansımız da var biliyorsunuz stüdyomuzda. stüdyonun gizemleri diye bir şey var. zamanda e, belki okumuşsunuzdur siz de. Bu stüdyoya mesela... Yoğurt koysan evet. 35 bin yıl bozulmuyor öyle bir şey de var yani soğunma etkisi. Ve şöyle de bir şey var çok garip yani hani normalde soğukta şey olmaz ya mesela süt koy abi biraz maya çal. Hı hı, peynir. Hayır yoğurt oluyor. Ha, Tam tersi bekletirsin. Sen peynir olacak olması lazım. Ha, evet, tabii. Tamam. Bu stüdyonun bazı mucizeleri var sevgili. Dinleyiciler. Ee yani o mucizeleri de önümüzdeki e, yazacağımız e, kitapta birer birer açıklayacağız. Bu kadar. bu stüdyoya. Evet. Boştur. Yani bazıları zannediyor ki biz 40 yaşındayız falan filan. Yani <gülüyor> <gülüyor> sadece gülüyorum size ya. Sadece gülüyorum size. Ben 40 yaşındayken. Bizimkiler diye bir dizi başlamıştı. Oradan hesabı hesabını, hesabını size bırakıyoruz yani. Ve yani hakikaten insan gençliğini, güzelliğini diyemeyeceğim ama zinlediğini soğukta yaşamaya yaşamaya Bak bugün Finlandiyalılara hepsi dipçik gibidir, iri genç, iridir. Genç nüfus diyorlar. Evet. Hepsi 60 yaşında aslında. Mesela eski mi moğollar, gençlik. Onlar ne alakası var? Eski mi? kaç yaşında olduğu bile belli olmuyor. Öyle düşün, o kadar yaşında minimum, minimum. Hadi. Dede diyorlar sen git artık biraz karda otur da öl. Yani ya, ya o Ana kadar. Diyor, ya. Yok ya Dede de ya diyor ben diyor babanım diyor mesela. ay tanıyamadım seni falan diye öyle. Falanlar Aile diyor. ilişkileri de zayıf. Çok karışık. Bu eski mi olayımız? Maalesef. Işte. Hakikaten akıl sırırmıyor ama bu akşamdan itibaren soğuk hava ülkemize e, ne bölgesinden Marmara'dan Karadeniz. Mı? Marmara çok güzel. Karadeniz değil mi? Başka nerelerden girebilir? Batıdan girebilir. Trakya'dan da girebilir değil mi? Trakya'dan giriş yapıyor, başlayarak yurda etkisi altına alacak. Gelir Sıcaklık... mi gelir Ankara'ya hızlı hızlı mı yani? Hızlı hızlı gelirse Cuma'ya burada olur ya. Heh. Ya, pardon bugün günlerden çarşamba Cuma günü burada olur ee, Sıcaklıkların 30-40 derece düşmesi bekleniyor İyi 60 derece düşsün <gülüyor> şey, Haniye'yi Konya'yı görelim ya. İyi abi 30-40 derece güzel yani. 30 düşmesin ama yani işte, düşecekse 40 düşsün 40 düşsün tabii ki bir Sıfır dereceleri göreceğiz ee, Bazı tamam. yerlerde kar yağacak bazı yerlerde yağmayacak Aa, Beklenti olacak Allah Allah bu sene kar yağdı yağsın, yağsın yağsın Havadaki mikropları öldürür diye sohbetler olacak Ve önümüzdeki hafta güzel sohbetlerle Güzel bir e, artı tabil gelinliklerini giymiş bir Ankara'da belki. De. Havanın hep sabit olduğu ülkelerde ne konuşuluyor acaba ya? Hmm. Ekvatorda mı? Taksi takside mesela. Taksiye bindin. Ne konuşuyorsun taksit gibi? Yok ya orada da birkaç derece oynama şey yapar. Bugün çok sıcak yaptı. Diye, nem var olarak. falan diyorlardır. Yani. Yapar orada nem, yani. Orada var dedi. O insanın bir ihtiyacı oktan Bugün çok nem de, de, var. O da değişken. İnsanlık tarihiyle. Valla yani. yok git 10 bin yıl önce mağara sohbetlerinde. İşte onu diyorum yani. Orada da var. ne konuşuluyor yani? Şeyde... Mesela adam yapmış mağara böyle, oturuyorlar falan filan. Böyle işte şey yapmış. Damlacıklar yapmış. Ne demek istiyor burada? Ne? Nem. Bir mızraklı bir adam, bir bizon, bir de ne? Adam çünkü böyle terlemiş. Valla ben son dönemde şey diye e, kendimi teselli ediyorum. Gerek çok sıcak, gerek çok soğuk havalarda sohbet güzel olur diye bir şeyim var. Hakikaten de e, şeye bakmadan... Neyse bakmadan... öyle dediğinizi bilmiyorum ama gayet güzel, <gülüyor> arkasındayım ben de. Ee, bak sen de bir bak şey yap, dikkat et Fahir. Yanında evet. yamacında kim olursa olsun anormal hava şartlarında... Ee... Normal sohbetler, normal <gülüyor> Normalde konuşamayacaksın mesela adamla. Çok daha şey konuşuyorsun. Da çok daha açık seçik konuşuyorum değil mi? Açık seçik mi? O zaman açık seçik konuşmak için bugün çok güzel bir gün. Zira stüdyo sıcaklığımız 7 dereceyi gösteriyor. 7 mi? 7. Nereden görüyorsun ya stüdyo sıcaklığını? Bilmem Sen... şu karşıdaki şeyde 7 diye bir rakam gördüm. saat fire o saat. Ben bilemedim nereden rakamlar okuduğunu falan. <gülüyor> Ben de anlamadım öyle bir şey yok ki Gözümde bir rakamlar canlanıyor yani 7 gibi hissediyorum Bence o zaman Bence şu anda stüdyodaki sıcaklık 8.20 civarında Ben de bazı <gülüyor> rakamlara baktım öyle gördüm <gülüyor> Buyurun biraz ben bir şey sorabilir miyim? Yani size sormak da beni şey yapıyor Tam tatmin edici cevapları alamayacağım biliyorum da Volkan hadisesi nedir? Önemli midir? Ya Volkan Adisesi. Öyle... Ben şu her gazetede adamı görüyorum bu aralar. Hiçbir sporla ilgili bir şey okumamayı da şiar edilmiş olarak yani geçiyorum. Nasıl bir ama. şey bir seni gün, ben... gün, üç gün hala bu adam. Seni nasıl bir şey tatmin edecek? Volkan'ın şeyi mi? Hı hı volkan'ın şeyi nasıl bir şey tatmin edecekse o yönde ben bir açıklamada bulunacağım. Şöyle bir şey tatmin edebilir. İşte idmanlar için sahaya çıktığımda herkes işte meyve suyu içiyordu. Ben de meyve suyu içtim ama işte radyoaktif bir uğur böceği içine konduğu için... Ben de şu anda değişik güçler var. Ne diyor ya? Mesela böyle diyor, bir, bir haberi ben okurum. 7 derece ile mi oldu bu? Tabi vücut daha adapte olamıyor. Ee... Ne diyorsun, yani, niye yani, diyorsun ya? Yani hoca bana böyle yaptı şöyle yaptı. süper anlamadın kahramanla... mı? Anlattık ya konuştuk ya ya. Yani bunu küfür etmişler. Bu o da, da sağdan şey... gitmiş. Evet. E, ben de küfür ettilerdi. Evet. Bale dünyasından mı geldi? Benim mesela bildiğim bale seyircisi hiç sahnedekilere küfür etmez. Ki bazen de olur yani. Yani çok çok seyrek böyle bir tepki varsa da o da yani gene gözlerini tamamlarsın da bu adam Bale Camiası'nın o steril ortamından futbol sahasına gelinecek küfür mü duymuş hayatında? Yok işte oradayız. Sen yani Volkan'ın sahayı terk etmesine mi e, terk etmesin. kılsın? Daha doğrusu e, terk etmemeli miydin diyorsun olayı. yoksa niye bu kadar olay oldu diye mi? Ha, yani. Abi çünkü şundan olay oldu. Yani ben de çok konu hakkında çok, hiç konuşmak istemiyorum neredeyse ama. Yani e, milli takıma seçilmiş resmi bir maçtan önce sahayı terk ediyor. Yani bu ne gibi? şey Savaştan kaçmak gibi bir şey gibi, mi oluyor? Evet daha doğru örnek. Generalin <gülüyor> düşman bana küfür etti anama küfür etti düşman diyeyim. General de değil. Kim gibi diyelim? Ee, üst çavuş. Üst çavuş. Hani General Fatih Terim diye mi düşünürsünüz? Yok yani? öyle bir eşleştirme yapmıyoruz. Yamuk yumuk yerlere gitmesin. Öyle bir şey yok. Yani tam yetkili değil. Hı hı. Ama bir yetkisi olan, bir şey olan yani öyle bir... Ondan küfür ettiler. Evet. Yani ondan bu kadar oluyor Ve ilk defa olduğu için yani tabii. Bir, bir de yani. ilkler hiç unutulmaz diye geçin. De... Yıllar sonra bu anı hatırlatabilirsin yani çocuklarına. Yani Fenerbahçe gibi şey bir kulübün Ne de En çok kalabalık maçlara çıkan bir kulübün seyircisi bol demek istedi de, anladığım kadarıyla hani, seyircisi bol bir de olayı bol yani işte kaç tane takım sayıyoruz öyle seyirciler de en yakın yerde duruyor ya bu kaleci olduğu evet. için diğerleri koşuyorlar şey yapıyorlar seyirciyle o, bu futbol sabit. seyircisiyle iç içe olan birinin bilmiyorum taraftar olumsuz tezahüratına biraz şerbetli olması mi? Yani ya şerbetli de o durum öyle olmuyor işte ya yani bir yandan küfür yoğun küfür, yoğun küfür insanı hakikaten delirtebilir, çıldırtabilir ama sadece küfür, yani sadece o anı değerlendirmemek lazım gibi geliyor Çok bana da. Çok doldu demek ki. Yani tabii <gülüyor> canım yani kaç senedir bari mi dedi? Kaç senedir böyle bir takım olaylar var, bir şeyler var. Yani bunlar böyle o yüzden de hiç girmeyelim. Ama niye bu kadar konuşuluyor? İşte sebebi o. İlk defa oluyor çünkü ameli takımın bir resmi maçından önce şeyi sahayı terk eden bir futbolcu. Ceza ilk falan yeme ihtimali varmış değil mi? Zaten o konuşuluyor değil mi şimdi? Hmm. Yani hmm. işte federasyon bir ceza verecek. İşte teknik direktörden izin aldı. Sonuçta adaletle yani izin aldığı için. Türkiye'ye ceza gelme ihtimali varmış. sen ha. duyurduğun takım işte biz böyle yapacağız diyorlar. Ha, o e, doğrudur, nerede lütfen. bu arkadaş falan durumu gibi şeyler. Ha, doğru doktoruk. dopingten dolayı da öyle bir şey olabilir. Evet doping. Doping mi? Şey kontrolü. Hah anladım. Hmm, maçtan önce maçtan sonra şeyler veriyorlar ya. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Beyefendi yok hayda falan durumları. Kaç maç sonunda biraz ama... karışık. Sonuçta Aa. adaleti intikal etmiş bir hadise üzerine daha fazla. Şey var mı peki? Volkan sonuna kadar haklıdır diyen var mı? Volkan sonuna kadar haklıdır diyen, diyen var. Yok. Var var. Sonuna kadar haklıdır diyen yok. Yani şey yapabilirdi. O da duygusal davrandı. Sonuna kadar haklıdır diyen var çünkü son zaten yaşadığımız gün. Ama yani e, öncesinde itibaren ne kadar haklıdır demeyen var. Anlatabildim mi? Hayır, Hayır anlatılmadı. <gülüyor> yani şimdi bu <gülüyor> derece. <gülüyor> yani şimdi sadece bu, bu olaydan ibaret değil ya. Evet. Her yani bir sürü bir işte evet. ona küfür etmiş, o da terk etmiş falan gibi anlatılıyor. Yani bu futbolumuzun içinde bulunduğu durum zaten belli. Anladım. Yani o yüzden böyle neresinden tutsak? kardır. Elimizden kalıyor. Ve kar değildir. Hava 7 derece ya süt Ay bunun futbolcular arasında değerlendirilmesi de ne kadar ihraçtır. Bana bana da bir kere şeyde o bir şey mi? Bana da bir kere bunu dediler. Bana da geçim ya, duymayacaksın abi falan. Bana da bir kere bellemele dediler. Aa falan. Ama şey diyen var. Yani küfür, etti. küfür ettiğine göre bu kadar şey değil. Haklıdır yani. Küfür edilmemesi lazım falan deyip öyle bir anlayış şeyi var yani. Bakalım neler olacak. Evet neler olacak. E, o arada tamam, da belki önümüzdeki şey. tamam, günlerde yeter, de evet. Volkan Bey'in fotoğraflarını görürsem bakmayacağım. Tamam. Ama bakma Olayı sen niye zaten bakma bunu baktım. keşke baktım. mutfakta sorsaydın bize. Yayında sordun. Orasını Daha açacaktı ya başka hayallere dalmışım demek ki. Cenk Turmezel bir kaza geçirdi. Evet. Geçmiş olsun diyelim hakikaten. Geçmiş hak olsun hak diyelim. Acil şifalar dileyelim. Türkiye'de mikrofon başında işini en güzel yapanlardan biri, Cenkler demin Cengi, Cenkler demin, Malkur bunun solisti. Kaza evet. geçirdi diye ben okudum, ev kazasıydı. Evet, işte. Ev kazasında. Edevenden her kazası, düşmüş. Dün sabah saatlerinde ve başını çarpmış. Daha sonra ambulans ve polis çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış. Dün akşam durumu stabilde, 10 bakımda, bir an önce uyanmasını iyileşmesini. Galiba kontrolü de Şakalarla ödem inene uyutuyoruz. kadar falan öyle bir şey Evet, mi yapıyorlar? evet Öyle yazmış zaten Erdem de. Ee, çok çok üzüldük. Vallahi. Tekrar tekrar geçmiş olsun acil şifalar diliyoruz. İlk önce ona ailesine ve tabii ki yani ailesi kadar yakın partnerine de. Erdem Bey'e de buradan geçmiş olsun diyelim. Güzel Malt, haberler yine oradan. grubu grubuna da. Evet, mat grubuyla mi? daha yoğun. Galiba son dönemde Türkiye'yi falan da geziyorlar değil mi? mi? Ankara'ya sıklıkla geliyorlar ilk performansı oldu. Çenk Erdem'in yaptığı mizah da yeni bir şey değil mi ya Türkiye için? Yani Türkiye yani için yeni ama çok dönüm uzun bir Tabii Çok uzun süredir yapıyorlar ama yani beğenin beğenmeyin ama Yeni bir şey Açıkçası ben çok biliyoruz. beğeniyorum onu da söyleyeyim. Yani ben de çok beğeniyorum, evet, çok beğeniyorum. Aslında zor saydı beğenmeyende. Beğenmeyebilir canım, her şeyi beğenecektin. diyen var. Zaten öyle diyen bizi de dinlemiyordur şu anda. <Gülüyor> o yüzden, evet yani evet. tesadüf eseri açtıysa direkt kapatabilirsiniz beyefendi. Niyeyse ister... o beyefendi. <gülüyor> beyefendi diye. Bir hanımefendi diye çünkü bir radyoyu kapatmayı hiç yakıştıramadım. Ben dün bir yorum okudum. Hakikaten biraz moralim bozuldu. Ne? Bir tane böyle bir genç stand-upçı seyrediyordum da. Şeyde, hmm. Youtube'da Türk. Altta birisi yorum yazıyor. Adam kendine Atalay Demirci zannetmedi. Ulan öyle yazılmaz oraya. Cem Yılmaz <gülüyor> diye <yazıyordu. gülüyor> Bu değil. Adam kendini Cem Yılmaz zannediyordur. Doğru yorumu. Atalay Demirci... Zannediyor diyorsan Zaten <gülüyor> acıklı Sende bir <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> var Yani sen birini Kendini bir şey <gülüyor> <Adam> zannediyorsun <gülüyor> <gülüyor> Kendini bir şey sanmak <gülüyor> ee, O zaman reklama gir Vallahi o kadar güzel Nasi! ki sohbet edin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern savanlar modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Az önce stüdyoya bıraktığım sıcak kahve mucizevi bir şekilde. iki şarkıda buz gibi olmuş. Ice latteye dönüşmüş. İşte bir az stüdyosu mucizesi daha. Bir şey söyleyeceğim. İçinde süt olmamasına rağmen latteye dönüşmesi de mucizenin gerçek adı. Yo yoğurttan herhalde. herhalde. İleri kadar beklersen hakikaten yoğurda da dönüşebilir o sütün. Ice latte yoğurt. Evet tamam <gülüyor> peki tamam peki tamam peki o zaman çok güzel haberlerimizle devam o, edelim bari. bir mutlu haber Boğa Benji en sonunda en son anda yani son dakikada kurtuldu. Kim? Bo Kim? Boğa, Boğa Benji. Boğa Benji'yi hepiniz hatırlıyorsunuz. İsterseniz ha! sağ Yok abi hatırlayamadık. Aha. Hatırlayamadın. Hatırlayamamız. İrlanda'da Deşcinsel Boğası diye ünlenen Benji hı hı. E açılan kampanya neticesinde kesilmekten son anda kurtuldu. Ee, niye kesiyorlarmış ki? Benzimizi kestirmeyiz Şimdi burada cinsi var. Gene boğa cinslerine girmek istemiyorum. Cinsi özel bir cins. Niye ee, kesiyorlarmış? Sürüdeki dişilerle çiftleşmeyince veterinerler e, muayene etti. Veterinerler boğanın hem cinslerine yakınlık duymasından dolayı e, çiftleşmediğini açıkladılar. Bunun üzerine e, madem çiftleşmiyor dedi <gülüyor> çiftlik sahibi de bu çiftleşmiyorsa ben de çiftlik sahibi olarak çiftleşmiyor. Adı üstünde çiftlik e, Doğru hakikaten ya çiftliği şey yani çiftliği çiftliği, belki belki grev yapıyor ne? hayvan ya tabi grev de yapıyor da hem cinslerini ma hem cinslerini alaka duyuyorsan affedersin en azından değil mi ineklere karşı da bir şeyi bir vazifeni olsun, yap ondan sonra boğal vazifelerini bulur. yerine getirmediği için kesilmesine karar verilmişti e, PETA, ARAN gibi hayvan hakları ve e, the Gay UK gibi e, örgütler sahip çıktı uluslararası bir kampanya başladı ondan sonra herkes destek verdi ve İsveç'e <gülüyor> iltica mı etmiş. Bu anın da haberi yok değil mi olan bir tane Valla Vallahi en son 5000 avrodan fazla bağış bir toplanmış. Sonra bir bin avroda birisi güzel tak diye çıkarmış. Bravo. Ne olmuş? Ondan sonra almışlar çiftlikten. Madem çiftleşmiyor bu diye çok özel güzel. bir özel bir sığınak yerleştirmişler. Çok mesela. güzel. İnsanlık e için o... çok güzel hareket bu. Öyle... özel sığınakta bu boğa bu... Yaşayabilecek mi hayatın istediği gibi? E i̇stediği gibi tabii canım. Yani cinselliğini mi diyorsun? Yani cinselliğini en, e, en güzel şekilde yaşamış. Başka orada boğalar var mı? Kurtarılmış başka boğalar. Kurtarılmış Yok o mı? zaman yalnızlığa mahkum ettiler. Hayır canım olacak tabii Kesin ki. Kesilmekte kesilsek daha iyiydi falan da der iki hafta sonra. Ya tabii ki o şey değildir onu da düşünmüşlerdi En azından canım. zorla çiftleştirmiyorlar ya hayvanı. Yani bir zorla çiftleştirmek değil, ne demek ya? Orada bunu aldılarsa sığınağa, Resmen, köpek barınağına bir tane boğa koydun. Yazık <gülüyor> o da hayvanın. O da şöyle yapar, köpeklere bakar bir şöyle. Hmm. Olur mu? Benim hesaplarıma göre 10 bin, 11 bin, bin dolar kadar bir Euro, para var Euro, şu anda. Euro, Tabi Tabii tabii. Euro'luk bir <gülüyor> şey var, bütçe var. Ona göre şey olur abi, köpek bin sığınağı bin gibi düşünme. Köpek boğa sığınağı. için uygun fiyat mı? Mahkum. E Tabii canım şimdi şey düşün. Et üstünden düşün, karkas olarak düşün. Ya bir de yazık ya hayvanlar ya karkası olarak düşünülüyor ya da... E, Damızlık olarak de, Ya da tamamen bir e, seks makinesi olarak düşünülüyor. Bu hakikaten büyük sıkıntı yani. Damız, damız nereye kadar? Yani, yani yeter demiş ya bir noktadan. Belki de şey var işte boğalarda o doygunluk mu diyelim artık şey mi diyelim mesleki deformasyon mu diyelim. Boğalık mesleğinde biliyorsun hani bir noktadan sonra artık zirveye taşıyor. Tabii. Ve ondan sonra adam yılıyor. Yapacak bir şey yok yani. O noktadan sonra belki bir farklılık arz edebilir, bir şeyler olabilir. Herkesin ben başına geliyor bu. gözümü kapadım vazifemi yaptım. Biraz da artık kendi kimliğimi yaşamak istiyorum demiş Hayvan. Yani bugüne kadar e, şey yaptınız, damız damız olarak gezdirdiniz. Hepimiz çok rahatız, hepimiz kafamız Vallahi, e, bravo. rahat en azından. Boğa Benji kurtuldu, bu bir sembol olsun. Vallahi bravo ya, hakikaten... E gelenlere, gülenlere Gülere ve para verenlere teşekkürler. teşekkürler diyebiliriz yani. Bu arada nerede şey yapmışlar ya eşeği demir yoluna bağlamışlar? Aman, şey yani ama onunla ama karşılaştırınca ya. ne kadar güzel insani, ne kadar güzel bir mücadele. Evet. Bu arada geçtiğimiz gün e, 19 Kasım. E, bugün günler 19 Kasım mı? Vallahi 19 Kasım. Bugün günlerden ne? Özel bir gün. 19 Kasım. Hayır. Özel bir gün. Çarş. Çarş. Evet. Güzel. Bugün ne günü? Dünya Dünya, Kasım günü 10. dünya 10. 10. lavabo günü yani tuvalet Aa, günü de dünya lavabo günü. Evet. Lavabo günü. Evet bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bir e, mesaj yayınladı. Ellerinizi en az 5 kere yıkayın gelin koklayacağım mı demiş. Valla 1 milyar insan e, tuvaleti açık alanlara yapıyor e, dünyamızda. Valla 6 kişiden biri. E, evet yani 6 milyar diye hesap kaç bir dakika ya 1 milyar kişi 6 milyar kişi her 6 kişiden biri dışarıya yapıyor. Tuvalet sırası bekliyor muydu? Ben yaptım diyor işte o altın ee, kişi. 2025 yılına kadar Bankim'un demiş ki 2025'e kadar dışarıda bir tane kabahat görmeyeceğim demiş. Yani bu en önemli yani şeylerden bir tane. Yani dünyamızda hep böyle bir 20 sene sonra 25 sene sonra hep kötü şeyler olacak ya? Öyle bir şeyler var. Yok kötü değil ya. Dikkat çekmek ya. için mi böyle o bir işte Oktay 2025'te. Hayır, bir tane işte... görmeyeceğim demiş de eğer bu konuya eğilmezsek... Hep beraber 6 kişinin 6'sı, birden, 6'sı birden, birden dışarıya, dışarıya yapmak durumunda kalacağız. Gibi Eğer bir o 6 şey kalırsa mı? yani. Yani 2025'te dünya nüfusu belki bir şeyler olacak falan olacak filan olacak. Dünyada 1 milyar kişi kalacak. O 1 milyar kişinin tamamı da dışarı yaptığı zaman. Aynı anda. Aynı anda hakikaten büyük sıkıntı biliyorsun. Yani Ondan sonra olur işte. Yani. Yok, yani yok şu dünya dışı varlıklar gelse de bir şey yapsa ya. Toparet toparlasa. Eğitimi verse bize. Bir toparlasa dünya. Bu böyle olmaz ya. Hangi biriyle şey yapılacak ya? Mücadele edilecek. Evet, bugün hakikaten. Ee, i̇şte bankim onun da zor şeydir. Birleşmiş Milletler'in arada, başında olunca zannediyorsun. Şş, hep a, savaşlarla bilmem ne oluyor işte. Orada or, bunlarla. Organizasyon da var. var. Nasıl? Dünya Sağlık Örgütü var. Who, e, efendime söyleyeyim. E, Dünya Tuvalet Organizasyonu da var. Öyle mi? Evet. W, o, w T O diye geçen. O da mı Birleşmiş Milletler? World şey, Çok Toilet güzel. Organization. Logosunu görmediniz mi? Bir tane peçede bir tane de Kolonya. Logosunda Ve ortada Dünya da Dünya haritasının üstüne koymuşlar Ve ortası da şey tamam Bozuk tamamen, paralar e, Bozuk paralar değil canım şey işte e, ne derler ona? Alafranga tuvalet. Alafranga tuvalet. Tabii e, tuvalet. Yani oh. tuvaletlerimiz öyle. Alafranga tuvalet. Tuvalette bu. de bir dünya standartı yok ki Japonya'daki tuvalet ayrı. İngiltere'deki tuvalet ayrı. Japonlar o konuda gerçekten <gülüyor> hakikaten o kadar e, çıtayı düştük. öyle bir noktaya taşımışlar ki yani teknolojiyle de buluşturdukları için giden arkadaşlarımız var işte. Herkes... Bir Japon de, tuvaleti de Japon tuvaleti. Japon tuvaleti diyor. Bir de üstünde İngilizce açıklama olmadığı için e, işte üstünde Japonca açıklamaya gerek yok zaten bizim gördüğümüz daha önce de konuşmuştuk bu konuyu da. Ayağlıca, 10 açıklamaya tane tuş gerek yok. var ya. Abi tuşta oturuyorsun sen. Oturmalı tuvalet olduğunu <gülüyor> olduğu garantisini veriyorum. Oturuyorsun her şey tamam. Bir unut unut. Vallahi... Sen unut. Alt telefonunu. Hale. Fık fık ben fık. şöyle söyleyeyim. Çok, çok yakınımda birisi. İsim vermek istemiyorum şu anda. Hmm. Ee, Uzak doğuda lava boyu gittiğinde ortalık tavruma hale geldi. Onu biliyorum yani. Çünkü adıyla. Şöyle yapalım. Bu, kendine... Hangilerine basabilirim? Oo, ee, o bir iki üç hop bitti gitti hoppa diye çıkıp oradan bir anda e, şeyin içerisinde lava içerisinden daha doğrusu. O kişi doğrusu, o içi... metrolarda da aynı şey bekliyor Fahir. O kişi öyle deme yani. Ya. <gülüyor> Benim <gülüyor> tuvalet konusundaki şeyim içgüdüsel olarak neresi hedeflediğimiz nokta onu anlarız yani yapı itibari. Düğmeleri şaşırırsın belki de. Herhalde burada kenara falan demez. Ee, Japon tuvaletinde. Yok olsun. Japon tuvaletinde kenara değil de oradaki düğmelerin çok diğer fonksiyonları var. Yani ısıtmalı e, falan. Bir tanesi ısıtma, birisi sıcak suyu ayarlıyor. Ya birisi ısıtma, birisi püskürtme, birisi şey yani her türlü Ma, zevke göre. Belki. Her türlü zevke göre. Titreşim, o tuvalete bağlı titreşim. Titreşi. şey mi? Zı zı zı zı zı zı hmm. masaj koltuğu hem masaj hem en sonunda tamam. mı? Yoksa hep genel en başında. zaman basarsan düzelir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün Aa. Dünya Tuvalet Günü biz de kendi meşrebi müjdüce bu Dünya Tuvalet Günü'nü kutlayalım. Ne <gülüyor> ya, ne yapılıyormuş? Ya, yani işte liste, bir... <gülüyor> sen sokağa çıkıp şey tuvalet kağıdı dağıtabiliriz. Ee, küçük anketler yapabiliriz. Ee, Türkiye'de tuvalet hmm. alışkanlığı ile ilgili. Kişiniz tamam. var mı gibi mi? Yani. Yani, var mı şu Günde an, kaç ben. kere gidiyorsunuz falanlar filanlar. İşte genelde nerede ihtiyacınızı gideriyorsunuz? Bu Birleşmiş Milletler Tuvalet Elçisi falan var mı? Valla organizasyon varsa elçi olarak değil Angelina de. Jolie falan filan gibi böyle. Bence onlardan bir tanesini seçmeleri lazım. Yani Angelina Jolie sabit oldu zaten. E, Ama o e değil de. mi şey oldu? Birleşmiş Milletler. Ay elçisi Birleşmiş Milletler'in genel. Hmm, genel genel elçisi. elçisi. Bir Angelina Jolie bir de Kıvanç Tatlıtuğ var zaten. E, onu biliyoruz. Türkiye'den bir isim seçecek olsanız. Harun Kolçak. Çünkü evet daha o, önce de açıklaması önce, vardı. <gülüyor> ünlüler çiftliğinde. Arkadaşlar bugün dışkıladınız mı diye sonra daha ikibar. Beni koysam ben kim bilir, ağzımdan neler kaçırırım. Ya da. bir senin birinde Tarkan sahnede benim iletişim geldi demişti. Ne olay olmuştu Sahnede, değil, sahnede değil, değil de. yani Savaşay'la röportaj sırasında. Niye o kadar olay olmuştu? O zamanlar Türkiye başkaydı da onunla. Bir de Savaşay çok bozulmuştu şahsi mesele haline getirmişti onu. Neden? Ya böyle mikrofon uzattı Tarkan falan ay şu anda şeyim şu anda. Benim... Ha öyle canlı yayındasın değil mi? Evet, da, evet. öyle sorulduğu için yanında da o dönemki da zoruna... vardı. Zoruna gitmişti onunla ilgili bir şey. O zaman ben Tarkan diyorum. Ben de Tarkan diyorum. Ben de Lavabo diyorum. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Odan Gitarla gitarlı başladık Modern sabahların yeni saatine. Hayırlı olsun sevgili sana severler, tüm müzik severler için. Buyursunlar tüm, tüm efendim. Gitar severler için gelsin. Bugün bu saatimizde sadece gitarlı şarkılar çalacağız. Hı hı, evet. Bir sonraki şarkımız Jipsy Kings'den geliyor. <Gülüyor> Tukare Vorve. Evet. Çok teşekkür ederiz Five Az önce e, dünya 19 Kasım. Dünya ne günü olduğunu söylemişti. Lavabo günü, tuvalet, dünya, tuvalet, tuvalet günü. Yani tuvalet kimi tuvalet günü. diyor, kimi tuvalet demekten imtina ediyor, lavabo diyor. Biz bir açıdan yaklaşmıştık ama doğru açıdan Onur Bey yaklaşmış. Tuvalet atmış. Demiş ki dünyada kadınların e, üçte biri güvenli tuvalete erişemiyor. Bu yüzden e, Afrika'da bu özellikle ciddi bir sorun. Tecavüzleri de arttıran bir şey demiş. E, mesela bir başka örnek. Haiti nüfusunun sadece bir bölü özel tuvaleti var. Bulaşıcı hastalıkları da... E tabi. Zaten e, Dünya Tuvalet Günü dediğin şey Birleşmiş o... Milletlerin ya da organizasyon olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Tam da bu sebeplerden dolayı. yoksa İyi, Teşekkür ederiz Onur Bey. Çok sağ olun Onur Bey. Yoksa tuvalette telefonla oyun oynama şenlikleriyle geçmeyecek herhalde. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Üstümüze düşen vazifeyi ki düşerse, tuvalet ki hepimize düşüyor, düşüyor, tuvalet, tuvalet kağıdı kullanacağız. En tuvalet en güzel, kağıdı. En hediye, tuvalet, kağıdı en hediye, tuvalet kağıdı veya böyle dışarıda portatif tuvaletler. Siz çok kullanıyor musunuz tuvalet kağıdı? Ee, kişi başı mı? Hı, yani eve aldığınız. Eve aldığımız kullanılıyor. Bizim diyor. biraz fazla gidiyor. Bir, acaba çalınıyor mu diye düşünüyorum ya ben. Ben şeyi çok yıllar Evler, öncesinde... Misafirler, çantaların yoktu evet, ya. Çünkü hiç anlaşılmayacak bir şey ya. Ya evet tuvalet o... kağıdını gülüyor götürürsen... diyorsun sen Herhalde yani o kadar çok iki Size kişilik tem... bir ev için temizlikçi çok fazla geliyor bir... mu? Oktay Ne? Temizlikçi geliyor evet, mu? Evet var iki haftada bir gelen bir ablamız var. <gülüyor> yani bilmiyorum. Yok o, o, o öyle bir şey. Gerçekten <gülüyor> diyorum ya. Sıfır oktay. Bazen insan kendini kaybediyor ama. Bazen böyle hani üç parça kullanacakken nedense Şöyle, 33 parça kullanması geliyor. Çek. O da insanın Kankla. hakikaten böyle bir zenginlik göstergesi midir nedir? Ben şey hatırlıyorum çok yıllarım ben çocuk bir çocukken. Tuvalet kağıdı daha ülkemizde son derece yaygın hale gelmemişken Koca 6 kişilik aile böyle ikili tuvalet kağıtları satılıyordu Onlardan alınıyordu Doğru ikili ikili alınıyordu i̇kili Ne ikili zaman 32'liye geçti ya 32'li tuvalet kağıdı alacağım Senin unutacağım <gülüyor> Or <gülüyor> <gülüyor> Orada bir firma bir şey yaptı galiba Biz bunu büyütelim Mesela 8 tanesini de bedava diye şey yapalım Koyalım paketin içine falan diye Ondan sonra şey, Onun da parasını da, kapısı, Yani stoklu açıldı. olması gereken bir şey varsa o da o Yokluğunda mi? anlıyorsun kıymetini. Hayda. Yoksa günlük gazete gibi günlük tuvalet kağıdında olman lazım. Yani. Doğru. O, o derece kullanılıyor söyleyeyim yani. Günde bir rulo garantisi veriyorum ben sana. İşte bir rulodan fazla nasıl gider bizim evde? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bak. Şey Canları falan onda mı siliyorsunuz oktay? Hijyen açısından mı? <gülüyor> Hijyen açısından mı? <gülüyor> Yok camlıla falan da şey olmuyor. Allah ya. Allah ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum ki demek ki. Mumyacılık falan var mı sizden? Biraz var evet. Senin i̇şte şey mumya da var çok var Yok yok. Tuvalet kağıdın mumyası var. Oktay'ın esprisi var ya işte mumya esprisi. Her gün Didem'i korkutacağım diye iki ruloyu üstüne dolayı dolayı geliyor. E, ondan sonra tabii ki bu ısıya kar mı dayanır Oktay'ın? Ya çok doğru evet ya. En o son da... ayda bir yapıyor o esprini. En son ama tuvalet kağıtlarını sarıyorum sarıyorum mumya. En son kısmı böyle açıkta kalıyor. Hı -hı. Onu, en zor kısmı da onu yalayarak yapıştırmak <gülüyor> diğerine. Yani ustalaştın onda da çok kağıt gidiyor işte. İşte o evet, doğru. E, biraz da yekün tutuyor. Almanya'nın Bremen eyaletinde gözaltına alınırken polise... Pardon çok özür dilerim. Bu tuvalet mi? kağıdı konusunda geçen gün düşündüğüm şey kime de soracağım bilemedim. Mesela, bize soracaksın. Çok doğru abi. adrese soracaksın. biz sorudan sirdimle... bağımsız her şeyi bize soracaksın. Tuvalet kağıdının, Hı -hı. Da, tuvalet kağıdı fabrikasında bunun içindeki kağıt karton kısmı var ya. Evet. Ben, onu da kendileri mi üretiyorlardır? Hmm. Yo dışarıdan toptan alıyorlardır abi. Yani onu başkası dışarıdan rulolar diye mi getiriyor? Şey diye zaten göbek hmm. diye satılıyor. Güzel soru göbekçisi var, tuvalet kağıdı göbekçisi diye üretim yapıyorlar. Kendileri üretiyorlardır abi. Ham madde aynı diye düşündüm Çünkü ben. Çünkü şeye dikkat et şekil aynı. Yani. E... Ebat aynı. <gülüyor> şekil aynı. Malzeme aynı. E, kağıt sonuç olarak. Onu biraz i̇ki, daha sık şey yapıyorlar. 2 metrelik böyle bir şey gibi yani şey gibi düşün. Zopa gibi düşün. Oradan dilimliyorlar mı sizce bu tuvalet kağıdı yoksa sor, tek tek? daha sor. Anlaşılmadı soru. Ya yani mesela uzun 50 uzun orada aynı anda sarılıyor. Sonra fıt fıt, fıt fıt fıt sucuk dilimler gibi ev haline mi getiriyorlar onu? Öyle getiriyorlar. Dur nereye varacak diye merak ediyorum. Öyle getiriyor. Düşün. Yani mesela böyle tek çıkıyor sonra dilimleniyor mu yoksa habire bir yerde ha. tek tek tek yok. yok dilimleniyor, dilimleniyor Yok yok. Dilimleniyor abi. Ya canım o şey gibi düşün. E, nasıl e, afyonda e, lokum alırken. Heh. Onlar daha uzun daha uzun sucuklu ya. Tık tık e, tık e, tık tamam işte tık tık dilimleniyor tık o zaman. Ama onlar böyle büzük büzük olur. Büzük büzük olur. Hayır büzük büzük değil tam tersine fık fık olur. Yani... E, kenarlarında dikkatli bakarsanız sevgili dinleyiciler e, e, diyeceksiniz ki radyodan büzük büzük nasıl olur fık fık nasıl olur anlamıyoruz diye ben stüdyodan da anlamıyorum Ama, ben şöyle açıklayayım mesela biten bir e, tuvalet kağıdının şeyine bak abi biten ruhsuna. tuvalet Hı -hı. kağıdının ardından bir türkümüz var onu dinleyelim ondan sonra devam edelim böyle yaz Oktay döndü. <gülüyor> Sandalyesine döndü. Hayır. <gülüyor> <Fire. gülüyor> <Ben gülüyor> sana döndüm. <gülüyor> gel bana de. Aç kollarını gel bana de. Gel bana. <gülüyor> Geldim durur muyum? Hayır. O, rulonun, o kenarları şeydir. Bazıları böyle kalkıktır. Kalkık ne en güzel göstergesi mi? <gülüyor> <var. gülüyor> Onu bir incele abi. Sen sadece üstüne bakıyorsun. Kenarına bak köşesine bak, bak köşesine bak, bak Kenarıya Yani dilimlenmesi mantıklı geldi. Koca böyle halı gibi çıkarıyorlar. Fıt fıt fıt fıt fıt. Sucu gibi sonra... orada kesiciler var. Ya bu soruyu sana orta bir şeritten 16 tane çıkıyor ki 32 kilo falan yapıyorlar tabii, büyük tabii. ihtimalle. Kesmeli. Kesmeli de bu soruyu sana şey bunun Bu sorunun cevabı orada çok ileri de. Yani Kesmeni kendileri mi diye mi, yap... mi Hayır şey? kendileri mi yapıyorlardır diye soruyor. Ya. Ortadaki kağıt. Kendileri yapıyorlardır. Ama mesela şeyi sorsan orada teletüde düşerdin. Bizim pos ruloları var ya. Hı hı. Or, kağıt Plastiği. var da en sonunda bir plastik çıkıyor. Onu i̇şte o mesela alınır. benim onun bilemediğim neden? bir şey. Öbürünün malzemesi kağıt, öbürünün malzemesi <gülüyor> plastik. <gülüyor> doğru, doğru, yalnız bu arada tuvalet kağıdı rulosu <gülüyor> ve kağıt havlu rulosu kadar bundan bir şey yaparım ki siz de... etkisi yaratan atılır mı bu diye düşündüğün. Ben hiç... yani o kadar çok sakladım ki bunu Ali'nin bir şey yapar bundan diye. Ne gibi? bakıyor işte bir E ben sana getireyim oynuyorsun. abi bizde çok çıkıyor. <gülüyor> Yine aynı konuya dönmek gibi olmasın ama. <gülüyor> bizde çok çok çıkıyor. Ya şey vardı ya bak böyle onları şimdi şeylerden bir şeyler olur. yapanlar var. Ya onları yapıştır zaten bunların malzemesi ne? Kağıt. Kağıt. Kağıt. Kağıt ne yapıp kullanabilirsin? Dörtüncü kere söylendi. Kullanabilirsin. Bundan bir tane küçük şey. Bir kulübe yapsam mesela. Bir kulübe mesela. yap. Mest olur çocuk. Tabii ya bak Burak Bey cevabı vermiş net cevap vermiş. Heh. Ee, abuk sabuk konuşmadan bizim gibi laps diye demiş ki Burak Bey düz plakalardan kesiyorlar sonra rulo yapıyorlar demiş. Ya, plaka düz rulo yaparak kesmiyorlar. Demek düz. ki o benim o fık fık çıkıntı olan kenarındaki şey keserken. Üretim otansın. Yok keserken şey olmuş işte. Nasıl ya düz plakalardan. Düz plaka karton düşün abi. Tamam. Onu kesiyorlar ondan sonra rulo yapıyorlar. Kesildikten sonra sarılıyor yani. Evet. evet ama yine. Her tuvalet kağıdı bir tane sarılıyor. Ama yine tam Burak Bey o şey olmasın ya. Kenarı fıfık etmesin. Yine tekrar kesiliyor mu acaba rulo yapıldık? Yok. Sanki kesim hatası olmuş, ruladan öyle çıkmış. Öyle düşün nokta. Olabilir. Düşün. Evet. Nereden biliyormuş Burak Bey? Nereden biliyorsunuz Burak Bey? Ona öyle mi bir mantık, şey cevap yok. <gülüyor> cevap yok. Ne oldu? Sustunuz, kaldınız Burak Bey. Biliyordur abi. Net net cevap vermiş çünkü. Ee, Burak Bey zaten suskunluğu masaletimdendir diyor. Bir adama bakarım adam mı diye bir soruya bakarım soru mu diye. Sen Oktay Bey bir şey diyordunuz en son. Almanya'nın Bremen... Aha, bu arada Zeynep Hanım da şeyi göndermiş. Teşekkür ederiz Zeynep Japon Hanım. Japon tuvaletimi. Ee... Yok, gelmezse çünkü moralin bozulacak bir Üretim Japon. şemasını göndermiş. Tuvalet yağı da üretim şeması. Nereden buluyorlar bunları ya? Nereden buluyorlar bunları ya? <gülüyor> Sondaki paper lock, paper lock ve katıra dikkat demiş. Aman dikkat demiş. Paper lock ve Aa, evet Tabaka yapıyorlar. Ondan sonra tabakayı... Evet Aa, kesip anladım. ondan sonra rulo yapıyorlar. Kabak ka tuvalet kağıdı olarak üretiyorlar. Onları Rekör, küçük küçük paketliyorlar. Surfer soft drink... <gülüyor> PEPPER <gülüyor> MAPER dedim. PEPPER JAM'e gider Oktay bu. Rewinders. PEPPER Teşekkür sunduğu modern sabahlar diyesin. Ben bunları ne hemen diyorsun? retweet edeyim ama önce Almanya'nın Berlin'deki bir gelişme şey Bremen'deki bir gelişmeden bahsedelim. Ne oldu? Mızlıkacılarda ee, mı bir sıkıntı var? Polise yönelik bir koruyucu şey geldi. Ney? Kalkan? Ee, kalkan geldi. Göz altına alınanlara takmaları için başa geçirilen yeni şeffaf maskeler artık Almanya'da kullanılacak. Ee, poşet... adamın başısına poşet mi? başısına dediğim başına poşet mi geçiyor? poşet gibi ama böyle maske gibi de aynı zamanda neyi engellemek için? tükürmeyi? polise tükürmeyi engellemek için çok mu yaygınmış ya? çok yaygınmış tükürük maskeleri olarak e, Hı -hı. ihalesi açılmış bunun ama polislerin zaten o kaskının önünde böyle bir şey var ya o tükürüyor engellemez ama aradan sızma yapar sızma değil canım bunu şeffaf zaten o şey yapıyor nereye sızıyor akma yapar onu da bir su tutarsın ya da e, polislere ıslak mendil verirsin hijyenik onu şöyle bir silerler bitti gitti Hmm, Valla çok çok yaygınmış ee, o yüzden e, polislere yönelik bu tükürme tehlikesi olanlara e, özel polise tükürme tehlikesi olan şeye özel tükürme maskeleri dağıtılacak. O da insan tükürüyor ne ayıp bir şey ya. Ve takılacak. Birkaç hayvan dışında dünya üzerinde öyle canlıda hiçbir şey yok yani hiçbir canlı dışarı blaps diye. Fil mesela öyle bir özelliği olsa. Bakın dağıtır ortalığı ama var yani? Hayvan. Hiç öyle bir şey yok bir lama da var işte devede var. Ondan sonra devedeki de aslında şey de değil. Deve de tükürüyor mu ya? Laps diye tükürmüyor da o böyle çok ağzında şeyi biriktiriyor bir şey. O da böyle yapıyor. Yapınca ne oluyor oradan? Tükürük saçarak konuşma gibi. De öyle... Atta da var o yapma özelliği. İşte at da yapar. At da yapar ve at atta bir şey hayvan. insanla çok teşne olduğu için şey yapmıyor yani. Yapan hayvanlar <gülüyor> at var. Var. var. At var, koyun, deve var. Koyun var biraz. Koyun yapmaz ya. Koyun da geviş getiren bir hayvan. Eğer geviş getirdiği için şey yapıyor O dedin ıps diye şey yapıyor. Ağzına geliyor. Ben Türkiye'yi yeniden yapılandırsaydım geviş getirmek yerine gemiş getirmek olurdu. Daha mantıklı bence. Gemiş ne ya? Gemiş. Aynı şey ama gemiş daha güzel. Ne yapıyor bu? Gemiş getiriyor. Gemiş, gemiş, gemiş, gemiş, gemiş. Ama geviş o kadar şey. O kadar sempatik değil. Daha mantıklı dediği için bir şey söylenemiyor cevabı. Tabii, gebiş, gebiş. Eminim kendin mantık silsilesinde güzel bir yere oturuyoruz. Yok geviş de güzelmiş ya. İyi bulmuşlar onu. Geviş geviş güzel. Ya, kendim bir tane Mesela şimdi. Mesela biz burada geviş geviş şey, oturuyoruz. Geviş geviş. Ne yapsak? Geviş getirek. <gülüyor> geviş onlar da zaten şey etkisi vardır birisi mesela öyle öğrünce insanlarda da şey gelir ya öbürü öbür de zincirleme koyun Zincir gevişlemesi de koyunlar zaten bunun için biçilmiş hayvan biçilmiş kaftan teşekkür ederim <gülüyor> çok güzel düzeltti vay bir rahatsız olmuştuk Ay Hacettepe Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırma var ona ne, girelim aha. mi? Tabii tabii girelim. Hacettepe Üniversitesi neler şey yapıyor? Hacettepe Üniversitesi e, Türkiye'nin zeka atlasını çıkarmış. Abbo! Türkiye zeka atlası. Hı. Ne yapıyoruz? Bölgeler üzerine zeka IQ'ları mı veriyor? Zaten çok bölgecilik var, hemşericilik var. Bir de bu haritayla şey olacaksa... Şey mi var? Biz Trakyalılar çok zekiyiz biz. Vallahi Valla Profesör Doktor Ferhunde Öktem. Evet. Hocamız e, çocuk ve ergen ruh sağlığı ana bilim dalı öğretim üyelerinden... Ee, bu haritayı çıkarmış ee, 4 artı 4 artı 4 uygulamasının sonuçları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler neler olabilir? Neler olabilir? Mükemm hocam? Mükemmel bir sistem olduğu bir kez daha ortaya çıkmış. Hmm, ha Türkiye'de 40 yaşın üstünde zeka düzeyi ciddi şekilde ne oluyor olabilir? Düşüyor mu? Düşüyor. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 40 yaş, aramızda an... 40 işin üstünde olan bir tek ben varım. Canınızı sıkarım. Yemin ediyorum canınızı sıkarım. Ya yani aranızdaki en gerizekalı ben miyim? Bunu mu demeye getiriyorsunuz? De Sen biraz Galiba... daha önce şey yaptın. Zaten şu hareketimde gerizekalılığımı en... <gülüyor> en güzel göstergeyim. <gülüyor> Ama zeka ne kadar düşüyorsa depresyona girmeleri de o kadar azalıyor. Yani ha, bak çok bana. güzelmiş ya. Ha o yüzden şey Kafası çalışmayan adamın canını sıkacak bir şey yok dünyada. <gülüyor> i̇şte ondan mutlu. endekslerinde mesela bana her yer Trabzon diye geçiyor ki dünyanın en mesut insanları Trabzon'da yaşar. O yüzden öyle bir laf vardır atasözü. Okularken başlatılan çocukların 3'te 2'si okuma yazmayı sökemiyorlar mesela. Hı hı. Öyle demiş hocamız. Üçüncü sınıflar önemli değil. Üçüncü hala okuyamayan e, şeyler var, çocuklarımız var. Bunları kayıp kuşak olarak şey yapmıştır. X tanınlamış. kuşak, Y kuşak, Z kuşak falan derken alfa kuşağı, beta kuşağı bir de kayıp kuşak ortaya çıktı. Çok fazla film seyreden, tablet kullanan çocuklarda mesafe ya da ortamı algı gücü de azalıyormuş. Çünkü ekran iki boyutlu. Ama gerçek Bilmiyorum hayat üç kaç boyutlu, boyutlu olabilir? 3-4 boyut boyutlu. var benim bildiğim. Hayır sadece o da değil zaman var. Şu Beşinci var boyuttan şey. şeyler var ya Interstellar'da. Koku var değil mi? Yani o da bir boyut yani. Mesela çocuklarda arabaların ne kadar uzaklıktan geldiğini kestirmede dahi azalma olabiliyormuş. Evet. Aman. Yani Aa, çok bir... tehlikeli işte. Evet iki, iki, iki boyut, üç boyut e, Evlat şey sahibi olan anlar ne kadar anneler babalar şu anda tedirgin oldular. Bu arada zeka ve yetenek kongresi de OTTÜ'de olacak. Çok <gülüyor> da iyi güzel kanca attım vallahi oraya. Valla o da... Bizi çağırsalar mesela oraya. Sonra e... ortasında anlasak bize alay etmek için bizi... çağırmışlar. <gülüyor> Şimdi galiba o... Onu... Çağırdılar beni çağırdılar alay edecekler herhalde 29 Hadi ya. ya senin haberin yok ya. Ey Ey gide hey. Kesin o zaman alay etme. Beni çağırmadıklarına göre kesin alay etmek için çağırmışlar. 29 30 Kasım'da ODTÜ'de ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde. 29 Kasım dedin. 29 Kasım'da da A fire 29 Kasım'da ben bu şeyin kongrenin sunuculuğunu yapıyorum tamamen. Abi ben ee, de kendime bir şey yapacağım. Ege'de ya. şey o günde gösterisi var ya Gene'nin. Ya ben de ezik bir maranızda ya. Birisinin gösterisi var. Birisi sempozyumlar sunuyor. Sen organizasyonlar. Işte ben Niye benim sadece esnaf kimliğim kalıyor elimde ya? Ben de bir şey sunacağım. E sen de gel şeye, katıl abi kongreye. Ben de bireysel performans yapacağım ya. Bizler... Performans sanatını... Size göstereceğim ne olduğunu What is performance This is performance Sen kasada dursan daha iyi Cumartesi günü yoğun olur <gülüyor> Vallahi bilemem Ben biraz kongreden bahsedebilir miyim? Tabii <gülüyor> ki Teşekkür ederim ee, Bir şey soracağım Oktay Buyurun Neden sen? En zeki misin misin? Bu zeka organizasyonu mu? Zeka ve yetenek kongresi de En zekiler toplanıyor diye bir şey yok bir abi Bir kayda yok mu? Yok en çok ihtiyacı olanlar gidiyoruz. olanlar gidiyormuş <gülüyor> Büyük ihtimalle. 20... Bir de bir gün. 29 bir gün ve 30'u. <gülüyor> Ama benim 29'sunda um olacağım. Zeka senin... adamı yeter bile. 39 yıl artı bir gün. Öyle düşün. Zeka ve yetenek kavramlarını yerli yerine oturtmak konuya bir hiza taşı koymak hiza olarak. Hiza taşı derken <gülüyor> mihenk taşı, mi? taşı gibi. Kimler var Kongre'de? Yankı Yazgan'ın konuşmasıyla başlayacakmış. Dikavit. Ezelakay, Ayçesen, Alpercan'ı Güz, Zeka ve yeteneği tartışacakmış. Ezelakay. Ondan sonra başka pek çok. Ezelakay bildiğimiz. Sen gene... moderatör müsün bu tartışmada? Ben bugünün şey sunucusuyum. Ama yani böyle aralarda falan. Moderatörümüz şey Doçer, Doktor Sinan Cana. Sinan e, hocamızı da şeyden tanıyoruz. Beyin sohbetleri, hmm, Serkan tamam, Bey ile tamam. beraber bir dönem çalışmaları olmuştu. Ondan sonra daha pek çok değerli ismin e, sunumlarıyla üstün zeka, üstün yetenek sahip bireylerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri. Aa, ona gelmem lazım da aslında benim <gülüyor> üstün zekalı olarak çok fazla sıkıntılar yaşıyorum. Evet, çünkü aramızda Andolusesine yedek isteden de olsa. Altını ve çizerek üstüne de tırnaklayarak şey yapıyorum. Bir tek sen varsın. Ben üstün zekalı olsam siz kesin arkamdan benim üstün zekalıma laf edecek bir şey. Üstün zekalı diye dolaşıyor. Acaba... Sandalyeye oturamadığı yere düştü falan gibi. Üstün zekalı olan kişi mesela normal zekalılarla ya da çok biraz daha düşük. Zekalarla takıldığı zaman hı hı. üstün zekalılık özelliğini kaybediyor mu? O gider tabi canım. O zaman çocuklarla takılmak zaten. Düşün. şöyle düşün atı atın yanına bağlama ya kılından ya derler. Yani. Mesela şimdi... bir tane üstün zekalı bir tane çok olmayan üstün şimdi... zekalı ama deyimlere hakim oh, olan birisi var. O durumda düşün. ne oluyor acaba ilişki? O zaman ilişki çok güzel bir hale Üzü geliyor. baka baka kararın. <gülüyor> İyiyim <Değil mi? gülüyor> ne? Oluyormuş demek ki. Şöyle bir şey var. Buyurun. 15 puana kadar tölere edilebiliyor. 15 puandan sonrası üst kademeyi alta doğru çeker. O garantisi var. Yani birisinin IQ'su 115, öbürününki 130. Bu tölere edilebilir. Güzel gider. Ha, birisi tamam. 110, birisi 130. O 130 yavaş yavaş böyle 115'te falan buluşurlar. Süper açıkladığını teşekkür ederiz. <gülüyor> Rakamlarla. Ben süper zekalıların bizim yanımızda, biz nasıl çocukların yanında her şeyi yapabiliriz onların aklı ermiyor gibi bakıyor. Onlar da öyle bakıyordur normal insana. Çocuk gibi mi? Ha, yani işte bunlar benden daha az yetenekli ama işte yetenekli. Falan, Sen ne kadar olarken. naifsin böyle yetenekli falan diyorsun. Bunlar benden biraz daha zeka olarak seviyede yani. Ya yani. bir şeyi hemen anladığını düşün bir adamı. Evet bir defada. Böyle bir şey oluyor. Birisi bir şey diyor. Merhaba saat 2'de buluşacağız diyor. O mesela hemen onu anladı. <gülüyor> Biz şey diyor. Kaçtık. <gülüyor> Kaşta buluşacağız, nerede buluş? Biz mi buluşacağız falan diye sorular soruyoruz böyle oluyor. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sabırlı da olması lazım da peki ya üstün zekalı adamın. Evet öyle işte, kendinden daha şey. Zaten soruyorlar üstün zekalık size niye öğretti? sabrı Bir de mesela üstün zekalar genelde böyle hani asosyal falan. Kişilikler oluyor ya. Ama çok... Genelleme yapıyorum. Ama yani, ne de? konuşacaksınız ya? İşte şimdi. ha, onun sebebi de o belki de ya. Üstün yani zekalı şey... adamsın <gülüyor> bak. Git, Sana bir yaptığı ya açıklama. Falan. Bu netlikte geliyor. İkide buluşacağız diye. Ondan sonra gidiyor. Kalan normal insanlarla sosyalleşme başlıyor. Mesela biz sosyalleşiyoruz ya. İkide de mi dedik? Üç mi dedik? dedi Üçtledi galiba falan diye sor. İşte üstün zekalı adam bu sohbete girebilir mi şey diye? Kaç dedi acaba? Kime dedi falan diye. O yüzden oradan çekiliyor. O işte kalabalık içinde yalnızlık. O zaman ya üstün zekalı olacaksın ya, ya. da not alacaksın. Not alacaksın. Bu verdiğin örnekten yani benim çıkardığım sonuç o. Notu bile alamıyor canım. O üstün zekalı yani. aklında tutacak diye bir şey yok ki. Notu da doğru alıyor. Neyse bunların uzun uzun tartışılacağı bir... Ee, e, sen, sen bunu söyle. Var. Benim bir arkadaşım var. vardı. Kaçta buluşacağımızı ben... bir türlü anlamıyor. Bunu diyor nasıl yapabiliriz diye şey yapar. Tabii sorularınız varsa ben 29'una kadar soruları toplayacağım ve soracağım orada son yani son başvuru tarihi 24 Kasım Hı -hı. ona göre bir Bu, an önce acele etsin üstün herkes. üstün zekalı çocukların da... Kongreye katılım Kongrede o da var üstün zekalı çocukların. Tabii esas o. Tespiti ve onların neler... Çocuğumu öte, tespit nasıl? eder misiniz diye götüreceğim. <gülüyor> Tespip... Bu çocuğu bir tespit eder misiniz? vallahi ben de Atlas'ı getireyim şey yapayım. Bir ailelerin, bakın bakayım buna. Ailelerin nasıl e, işte davranması gerektiği ne denir. Nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair şeyler yol olacak. Yol haritası diyebilir evet, miyiz oktay buna? Ondan yazgan geliyor şey geliyor. Tamam Mesela abi. Atlas süper zeka aşıksa sana şey diyeceğim. Siz çocuğun yanında fazla konuşma. Sizye amle. Siz verin çocuğu, gidin hadisiz. <gülüyor> Öyle diyebilir. İstersen hiç gelme Fahir. Ben Gelmem abi. Yani eğer sen yine yavrum, kısarsan... yavrum o benim yavrum. Yavrusun zekâ... yavrusundan ayırmak süper zekalık değil. değil Sıra bakma. De, da. Bunun sen adı sunucusun belki ama vicdansızlık hayır. yani bu. <gülüyor> Türk zeka bak şeyine gir. Faiz internet sayfasına. Türk zeka bak bir bak o düzenliyor. Türk Seka Vakfı düzenliyor. Ha tamam. Notal, Zeka düzenliyor. Ege, unutuyoruz ondan sonra. ona bir gir. Ondan Bakın sonra bak. Bakarak, bakarak or. Vakıf bank düzenliyormuş. Oradan bakarız. Modern sanatlar. Modern Sabahlar. Odan sabahlar. Red Red, sabahlar devam ediyor sevgili severler Buyursunlar efendim espriler, şakalar. Espriler, şakalar bir yere kadar. Elimizde raporlar ama Oktay Bey'e dönüyorum raporlardan. Raporlar, bende de raporlar var. Hmm, tamam, o zaman önce bir rapor sonra hemen akabinde ikinci rapor. ben de Sağlık Bakanlığı'ndan bir rapor Çok geldi. Çok rapora boğmasak programı daha böyle keyifli <gülüyor> sohbetlerle. <gülüyor> ama <gülüyor> rapor önemlidir ya. Raporcandır ya. raporsuz rapor bir program program değildir. Ben bir rapor vereyim ondan sonra sen rapor ver. Sonra da Bu rapor durabilir burada. Ben sen de programın Z raporunu alıp bitirirsin. Tamam mı? Tamam, hemen başlıyoruz o zaman. Ya. Çok güzel bağlı. Çok güzel bağlı. bir e, şeyler radyocu gibi e, ya. E, var, hakikaten abi. Birleşmiş Lan, Milletler... Radyocu olsana abi. Hayin! Evet. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu e, ortaya bir rapor koydu. Ne koymuş olabilir? <gülüyor> rapor, <gülüyor> rapor. Rapor koydu. <gülüyor> ortaya konan rapora göre nüfusun... Rapor fonunda... budur. <gülüyor> diye masaya Türk koydu. gençleri cinselliği maalesef ki bilmiyor... Türkiye'de gençler cinsel ve sağlıklı üreme sağlığı noktasında yeterince eğitim almıyor. Noktasında mı denmiş? Sağlık bak, bakayım noktasında denmiş. Evet, evet bakıyorum peki. noktasında denmiş. Evet. E, raporda 10 gençten yalnızca 4'ünün e, bebeğin geliştiği organ olan rahmi doğru olarak bildiği ve her 4 gençten birinin tek bir cinsel ilişkiyle gebelik oluşmayacağını düşündüğü gibi bir takım enteresan bilgiler yer alıyor. Ama Cahil yani şimdi biz sokaktaki lafları düşününce mesela dalak malak geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olunca adamın sağlıklı bir bilgisi olmadığı Zaten Orta aşikar. Veya. Evet. E, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 10 e, yıldır uygulayıcı e, ortağı olduğu e, işte bu uzunca bir şey var. E, Geleşmiş Milletler Nüfus Fonu. UNFPA e, şöyle bir şey diyor. UNFPA derler. Ya ben Türkçe okuyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> İngilizce da ya. İngilizce şov. <gülüyor> İngilizce şovun açılımını yap Oktay. UNFPA. UNFPA'yı aç. Hmm. United, United Nations olması lazım bu. Bu United. United. Fund of Neo, eee uh, of uh, Population, eee uh, Thank you, please. Organization, falanlar, falanlar. Association. Association. Eee 1. Şimdi 2014 yılı raporuna göre söylüyorum. Bak bütün rakamlarla konuşacağım. 19 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en genç nüfusu ülkesi konumunda olan neresi? Türkiye. Türkiye. And the Oscar goes to Türkiye. Ee, geçen yıl 29 milyonun ne kadarı ergendir? Bayası. Bayası. E, Ergen dediğin 10 kadar mı? 18'e kadar sayılmıyor mu onlar? Evet 18 yaş altı mı 19 milyonumuz var. Ee, yani genç nüfus diyorlar ya ben bilemiyorum. Bir, bir kısmı onlar, da bir çocuktur çünkü kısmı kısmı çocuğu çocuk, ayırmışlardır. Daha Aynen. Dağadır, Aynen genç olanımız. Aynen abi. Ee, Türkiye'de geçen yıl boşanan genç erkeklerin %53.1'i, genç kadınlarınsa %35.3'ü ilk yılında evliliklerini ne yapıyorlar? Boşanıyorlar. Sonlandırıyorlar. Ee, Nanay kentteki dubleks ayrılarına yerleştiriyorlar. Ee, i̇lk yıldaki evlen, şey boşanma oranı gerçekten e, gene dünya standartlarına baya baya üstünde. Her dört kadından birinin e, üreme organının ismini bilmediği e, Türkiye'de 15-19 yaş grubundaki her bin kadında e, ortalama 28 doğum. Ama bir zorunda değil ki. Yani. Yani, yani kendince bir isim. İlhatıp terimini ee, şey yapmak Vallahi lazım. bilemiyorum. Bilemiyorum. Ben sonuçta raporu aynen noktasına Aktarıyor. birbirine dokunmadan aktarıyorum. Ee, gerisi dinleyicinin tabii ki. Her dilde başka ismi hocam evet. ilhatıp bir şeyini bilecek diye bir şey yok. Valla işte böyle falanlar filanlarla pek bir konudaki bilgimizin çok da iyi bir seviyede olmadığı ortaya çıkıyor. Artık bizim üstümüze düşen yayıncı olarak ne yapmak? E, bu sağlık organların isimlerini en azından. Organlarımızı tanıyalım diye bir köşemiz vardı. Valla ben en son e, Wikipedia'da bir sayfanın ismi ulaşılmaz hale gelmişti bu organımızın ismi. Ha evet şey oldu değil mi? Nasıl öğrenecek bu kadınlar? E, İnternete odası. gireyim İşte ansiklopediden öğreneyim dediklerinde Wikipedia'dan de... mı kaldırmışlar vajina tanımını Evet orada ulaşılmıyormuş Vajina kelimesini mi uçurmuşlar Hayır o sayfaya erişim mi Erişimi kapatmışlar Aha. O, o sayfaya ne yapamıyorsun Erişemiyoruz. Erişemiyoruz. Ay Neydi o kelimenin adı Neyse artık Neyse adını sen getir diye biz oradan şey yapalım Neyse önümüzdeki günlerde o zaman organlarımızı tanıyalım mı? Biz üstümüze düşen artık bu şey fonun da yardımıyla Neydi fon Oktay Yürek <gülüyor> onun da <yardımı> inan <gülüyor> Onu iç organlar, dış organlar diye ayırarak isterseniz Tabii. daha En kolay azından var. o günkü açmamızı, poğaçamızı, değil mi? Çayımızı, Çayımızı kahramızı, kahramızı, kahramızı, şey ıı, yapın. Biz de bol bol organların isimlerini söyleriz. Dış organ mı? Erkek yüreği organı. Ee, bakayım ya bakayım derken hani organı, şu anda anskleve diye bakıyorum iç organlarımız Kadın. Dışı. Bakayım. Yapı itibarıyla, iç o, organ, işte o iç dış bir sınırdı. Dış organ, iç organ diye bir şey ben duymadım daha önce. Niye bir tanesi ne? iç, yani iç organ diye bir şeyimiz var. Bir de uzun var. Erkek ki uzun uzun uzun var gidiyor. Hatta Bazen, o zaten uzun uzun uzun uzun diye de. Sen Hareketli halini düşündün herhalde. Yani sesi oradan geldi. Uzun uzun uzun. Biraz da sempatik ki, anladım <gülüyor> <gülüyor> <Senin gülüyor> gözümde <gülüyor> canlı <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda bir hakikaten... E, konuşmak lazım. Biz Bizim de yetersiz. Biz de yetersiz. yetersiz, işte. işte. yetersiz e Fatma'yı davet edelim bir gün. Fatma bu konuda işte Habire Türkiye'yi gezen kişidir Fatma. Bu konuda eğitimler veren insandır. Tam yetkinli e, insandır yani. Anlatsın o zaman bize. O anlatsın. anlatsın. UNFPA temsilcisi <gülüyor> olarak <gülüyor> davet Aynen edelim bir gün. Yani bizde tam iç organ mı dış organ mı bilmiyoruz ama görsek yani kaç metre görsem Nal gibi tanırım ben. <gülüyor> kaldırın, gibi. kaldırın şunu önümden derim ya. Yani. küçük yaştan itibaren çiftlik hayatında büyüdüğü <gülüyor> için nal. Örneklerim nalda ve çay kaşığıyla. <gülüyor> Hayır o da şey gibi ya anlıyorum ama konuşamıyorum demek gibi ya. Uzuv'un şeyini evet. yapamayıp görüp tanımak. <gülüyor> Bu işte yani buydu. <gülüyor> Bu muydu buydu. Düzme çarpan buydu. Sağlık Bakanlığı da bir rapor yayınladı falan ha? Ha? Ee, Hadi bakalım raporunu. Sağlığa boğduk valla. E, i̇lk ciddi ilaç raporu yayınlandı. Aa, Türkiye'de evet ya onu... e, her kişi 15 günde bir kutu Tokay ilaç Bey, kullanıyormuş. Her kişi mi? Her kişi niyetine mi? Bu <gülüyor> çok önemli çünkü. Abi ben sizin aranızda en çok ilaç içen benim. Ben o kadar kullanmıyorum. Nasıl 15 günde o? bir kutu çokmuş ya. Yani. Zaten el gibi düşünme. Yani ortalamaya vurunca e, 15 günde bir kutu ilaç tüketiliyormuş. Valla ben ayda bir kutu tüketiyorum fix sabit bravo <gülüyor> <gülüyor> bazısı avuç avuç <gülüyor> herkes sırayla söylesin <gülüyor> o zaman evet. herkes ama öyle yani benim aldığım mesela sabit ilaç var sabit ilaçla devam ediyoruz sen ee, devam ediyor musun tabii, o ilacı tabii, tabii, yıllardır bir yılı geçtiği için yıllardır deme hakkına sahibim sesini hiç incelmedi ama Sesim incelmedi daha abi biraz böyle. <gülüyor> Ülkemizde yılda yaklaşık 2 milyar kutu ilaç tüketiliyormuş. Ay maşallah be. Ee, Pardon Oktay ben de buradan şeye geldim. Ama şu var galiba Oktay. <gülüyor> Özür dilerim ama biz ilacımızı mesela antibiyotik alacağız. Veya antibiyotik hastalıkta 21 gün kullanacağımız ilacı satıyorlar sana 60 tane. Öyle dertlerimiz var. O 60'ı kullanmış kullanmışsın. Yok, yok, yok artık diyor, ya artık öyle Hayır ailesi. antibiyotikten örnek verdin. 60 tane satıyorlarsa 60'ını da kullanman gerekmiyor mu? Evet. Diyor, satıcı S değil abi, de Bazı yazıcı... ilaçlar tam günü günü doktor... bazısı bir fazla oluyor işte. Adam diyor ki sana mesela 25 tane kullanacaksın. Pakette adam 20 tane mı? var. O Orada bir tane bıyıklı adam bilmiyorum ben. <gülüyor> e, 25 tane diyor. E, kutuda 20 tane var. Hadi 15 taneyi haybeye almış oluyorsun. Sonra boşu boşuna rafta duruyor. Ben, Hadi içeyim diyorsun. Ne demek istini anladım, rakamları anlamadım ziyan ama. ziyan edilen şey var. Yan edilen yani, şey. Yani, evet. İlaç satış şeklini değiştirmek lazım. Bu Amerikan filmlerinde görüyorsun, herkese üstünde ismiyle veriyor. 7 tane ilaçsa bir tane de fazla veriyormuş. Kaybolur, maybolur diye. 8. Amerika'da da mı öyle? Ben, Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da da Amerika'da, evde, eve diyor. mi yok ya Amerika'da öyle Küçük değil ya. plastik kaplarda veriyorlar ya hep onlar. Ha Hastane, hastane şeyde de yok. de öyle reçete Evde veriyorsun. mesela adam filmde seyrediyorsun o şey banyodaki dolabı açıyor aynalı Çık, dolabı çifti, çifti açınca. Hep böyle turuncu turuncu kaplarda pıtır pıtır pıtır şeffaf kapta hep aynı yani. Finlandiya'da esas eve getiriyor doktor. O çok güzel eczacı. bir şey yani ya. Bir de böyle 10 tane 15 tane birden değil. Mesela sen 8'de içiyorsun bir ilacı. Saat 7'de 5 sonra kala geliyor. 8'de 1 kala zirin çalar Finlandiya'da. Ağzında sigara. <gülüyor> bir ufak rakı <gülüyor> <kalmış>. Yemeği <gülüyor> de beraber takılırız diye düşündüm. <gülüyor> Biz yemeği yemiştik. O zaman siz bu ilacı alın. buyurun e bir tane. 300 bin nüfuslu Finlandiya ile şey bir mi? Orada kapı kapıda gez. Dost Tabii sohbetleri. Canım. Herkes birbirinin akrabası neredeyse yani. Gerçi Finlandiyalar'da Türklerin uç. de akrabalığı var. Oradan da sohbet çıkabilir. Yani bak bir konu daha ne? açıldı. Türk Finlandiya'da evet. Türklerin şeyi. Akıllı il e, Ne? Ne bu? Ne bu? Neymiş? 16 milyar 300 milyon lirayı buluyormuş ödenen para. Yılda ödenen para. Valla benimkinin kutusu ucuz yani. Üstelik onu... bunun %54'ü de ithal ilaç. İthal hmm. ilaç. Sevdi. Orada da yani e, dışa bağımlı olma durumu var. Evet. Hat Hatta e, yıllar öncesinde kendi kendine ilaç e, konusunda yetebilen dünyadaki 7 ülkeden biriydik. Konya biliyorsunuz ilaç ambarıdır. Evet. Anadolu'da. Tabii ki. Bizim Ama üretim, eskiden öyleydi. Eskiden yani Şimdi öyle değil. Şimdi durum nedir bilmiyorum. Çukurova'da da üretim yine bir şekilde devam Çukur ediyor. Çukurova'da öyle mi? Bafra e, Ovası, efendime söyleyeyim Menderes Havzası. E, bunlar bir hep... böyle. Bir tane yürürken cebinden aspirin düşüyordu. Hop antibiyotikler fışkırıyordu orada. Aspirinden antibiyotik. Neyse verimli topraklar Toprak mümbit. Bine bin kadar mümbit mümbit. Hele göller yöresi. Uy, göller göller göller bir şey düşürmene gerekimize hoş geldiniz. Nedir yönünüzün özelliği? Göller. <gülüyor> <gülüyor> Ay, oralarda öyleydi. Ee, buralarda böyleydi derken herkes o, biraz daha dikkatli olsun demiş ilacını. taban nasıl ilaç. Canım, yani. suyu nasıl şey kullanıyor? Suyu e, temkinli kullanıyorlar ya. E, şimdi o, o kadar ilaç aman içiyorsun o su, onu da suyla içiyorsun. Su temkinli kullanma konusunda da en son açıklama yapan o beyefendiden sonra ben o konuda da bir soğuma yaşadım. Evet hakikaten. Sudan mı? Evet o beyefendinin de ismini anmayalım buradan ama bir açıklamalar yaptı ya sifon çekmeyin sifon çekmeyin 3 kere 4 kere o kokudan zarar gelmez nasıl gelmez ya of hem de nasıl gelir vallahi yani nasıl nasıl ya insanın hayat şeyi enerjisini alır ya o koku o kokudan bir şey olmaz bir soğudum affedersiniz buna her verin. şey olur ha sefer her şey olur her şey olur her şey olur her şey, olur. Her şey, her şey olacağına paralar sevgili dinleyiciler modern sabahların sonunda geldik yeni sabah yeniden beraber olur olacak Pasta, mozzarella salsa, e pasyon Allora, Alora pepper jam. Gerçek İtalyan pizzesi pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza tavuş alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.